95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Canan Malkoç'a teşekkür ediyoruz. Yılın son Açık Yeşil'ine başlarken ve e, her yıl olduğu gibi aşağı yukarı bu yılın son programında da bir 2023 değerlendirmesi terleyip toparlaması yapmaya çalışalım. Evet, bizden hemen önce de zaten 2023 derlemesi devam ediyordu açıkcası. Evet ilk dört ayı yaptık ve evet. üç gün sürecek bu şey pek parlak olmayan bir yıldan bahsediyoruz evet. ama. <gülüyor> evet ben de bu sene yani genelde işte bazı sitelerin İlk 10 değerlemeleri falan olur. Ee, özellikle Manga Bey'inki çok güzel olur. Bu sene nedense yapmamışlar ya da belki daha yapmadılar. Daha yılın bitmesine 2-3 gün var. Evet. Ee, Manga Bey'de yok ama ben e, kendi e, kayıtlarımdan diyeyim ve aklımda kalanlardan bir ilk 10 çıkardım. Ee, şimdi bunu 10'dan geriye doğru sayarak 2023'ün özellikle iklim aslında tamamen iklim olmuş bu. Ee, iklim açısından ilk onunu bir konuşalım ondan sonra da bazı e, kaynaklarda bazı web sitelerinde ya da gazetelerde çeşitli işte 2010'un iyi gelişmeleri iklim açısından e, gibi e, bazı listeler var ya da işte e, felaketlerle ilgili ilginç e, rakamlar falan var iklim felaketleriyle ilgili biraz da zaman kaldıkça ona e, döneriz o zaman on numaradan başlayalım tam başlamadan önce bir tek şey söylemek Tabii. istiyorum. Dün de verdik üzerinde durduk haberin ama bu Orange <gülüyor> Marine adlı Fransız şirkete ait bir asbest yüklü kablo hmm. döşeme gemisi Gördüm. geliyordu. şey. Ağa gemi, gemi hmm. söküm testlerini. Bugün ya da yarın e, varacağı söyleniyordu. Büyük bir ölüm gemisi olarak adlandırılıyor. E, ve Tuloğun Limanı'ndan ta 18 Aralık'ta haftalar önce yola çıkmış ve bir rom, remork çekiyor. Ee, bir 27 ya da 28 Aralık'ta Aliya'ya ulaşması bekleniyordu ve çok tehlikeli maddeler asbest dışında da olduğu söyleniyordu. Onda bir duyuralım dedim. Çevre aktivistleri <gülüyor> karşı da direnişe hazırlanıyorlar diye bir haber vardı gerisini bilmiyorum. Ben de daha bir iki ay önce e, bu Alea bölgesinde bir araştırma gezisi vesilesiyle ilk defa gördüm o gemi söküm bölgesini Alea'da tam yarım adanın ucunda yani. Evet. E, Başka bir gezegene gelmiş gibi oluyorsunuz. Yani çok enteresan bir bölge. Dünyanın bildiğim kadarıyla en büyük galiba ya da en büyük ikinci de olabilir. Gemi söküm bölgesiymiş. Zaten... Ben de Mars gibi bir şey, bir yer fe feci, yani. Feci, tuhaf bir yer yani. Bir de böyle film seti gibi. Çünkü etrafta da işte gemilerden sökülmüş çeşitli işte filikalar, can kurtaran yelekleri falan da yığılmış durumda. ve Gittiğiniz zaman... ...böyle bir film setine girmiş gibi oluyorsunuz. Çok acayip bir yer. Ve zaten oraya gelirken yolda... ...rafinerilerin... E, ...işte Tüpraş'ın vesairenin arasından geçiyorsunuz. E, çok ilginç bir bölge. Bir de özel e, endüstri bölgesi... ...özel güvenlik bölgesi falan ilan edilmiş bir yerden bahsediyoruz. Evet. evet e, takip ederiz. Evet, evet. Peki ilk onda... ...on numaradan başlıyoruz. E, on numaraya... E, İyi haber kategorisinde ilginç bir şeyle başlayalım dedim Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon düşürme yasası inflation reduction act diye bilinen aslında iklim paketi evet. denebilecek ya da yeşil ya da enerji dönüşüm paketi denebilecek. E, paketin birinci yılı doldu bu yıl yani Ağustos 2022'de başlamıştı uygulama ondan önce bir de çip piyasası var bu ikisinin toplam etkisinin e, bir yılda oldukça yükseldiği söyleniyor e, bir yıllık etkisi e, şeyin ki amacı söyleyelim amacı 2030'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji yüzde 80 temiz kaynaklardan sağlamak e, ya da karbonsuz kaynaklardan sağlamak yüzde 30 şey pardon. 2000 şeyi de e, emisyonlarda%de40 indirmek böyle bir e, amacı var ve şu ana kadar bir yıl içerisinde gerçi bu ağustos'tan bu zamana kadar da artmıştır ama o kısmı yok bu e, kaynakta raporda. 1 yıllık toplam e, temiz enerji yatırımı 278 milyar dolar olmuş bir yılda ve bu e, yatırımlardan 170 bin yeni iş istihdam sağlanmış. Ve bu ayrıca da bu 278 milyar dolar 170 70 milyar doları da ayrıca harekete geçirmiş çeşitli. Bu 278 milyar toplam yatırım ama 170 70 milyar dolar da diğer <gülüyor> ek e, harekete geçirdiği finans falan var. Oldukça ilginç e, toplam yatırımın e, 1 milyarla 130 milyar dolar arasında değiştiği e, yani yatırım büyüklüklerinin değiştiği söyleniyor. E, ve şeyi de e, toplamda bir yıllık bu yatırımın 4.000 300 bin arasında e, olumsuz sağlık şeyini önlediği şimdiden hesaplanmış durumda. Amerika'da ilginç bir şey oluyor. Hatta bu e, tamamen federal e, bütçeden e, teşvik edilerek e, yani vergi kesintileriyle teşvik edilerek hale geçirildiği. Hatta epey bir çoğunluğu Güney Kore, Japonya ve Çin olmak üzere yabancı sermayeyi de ülkeye çektiği için. Bir tür yeni korumacılık ve küreselleşmenin sonunu getirecek olan işte Biden'ın planı diye ciddi tartışmalara konu olan hatta Avrupa Birliği'nin protesto ettiği falan ilginç bir şeye dönüştü ve tamamen de yani neredeyse tamamen diyelim batarya... E, güneş paneli rüzgar e, üzerine kurulu bir şey bu ama bir miktarda zaten eleştirildiği noktalarda o CCS'e de yatırım olduğu söyleniyor ama ağırlıklı olarak şu anda elektrikli araçlar ve onların bataryalarının e, ve güneş ve rüzgar e, enerjisi için gerekli parçaların Amerika'da üretilmesi ve bütün bu yarı iletkenler elektronik malzemeler vesaire bunların Amerika'da üretilmesiyle ilgiliymiş 91 tane yeni batarya fabrikası kurulmuş 65 tane elektrikli araç e, fabrikası 84 tane de e, rüzgar ve güneş e, ekipmanları fabrikası kurulmuş e, sadece bir yıl içerisinde bu ilginç hakikaten çünkü bugüne kadar söylediğimiz hani bu piyasa dışı mekanizma denen bir şeyi Amerika harekete geçirmiş durumda hani dünyanın en kapitalist ülkesi devlet destekli bir şey harekete geçirmiş durumda. Halbuki bazı ülkeler Fransa gibi aynı şeyi nükleer için yapmayı düşünüyor. Yani devlet evet, bütçesini e, nükleere attır, aktiv, aktarmayı. Aktivist, evet. Çok haklısın. <gülüyor> bir McKibben bunun e, Biden yönetiminin <gülüyor> aldığı en radikal karar aldığı ama arkasında durmasının şart olduğunu söyleyen birçok yazı kalemi almıştır. Çok doğru. Önemli bir ben de şeyde Dubai'de COP28 sırasında Amerikalı bazı önemli iklim alanında ve enerji alanında önemli akademisyenlerle görüştüm. Bu konuyu onlara da sordum. Trump'ın bile bunu önleyemeyeceğini iddia ettiler. Çok ilginç bir şekilde. Yani Trump'ın bunu durduracağı söyleniyor tabii gelirse. Ama yatırımların büyük çoğunluğu bu cumhuriyetçi, hani kırmızı eyalet mi deniyor onlara. Cumhuriyetçi eyaletlerde olduğu için... Trump'ın da bu evet. yatırımları durdurmasının pek mümkün olmadığını söylediler. Yani inşallah öyledir. Ee, ama belki yenilerini durdurur da var olanlara bir şey yapamaz. Böyle bir durum. Dolayısıyla 10 numarada Amerika'nın yeni enflasyon düşürme yasası ya da yeşil yatırımlarıyla başladık. 9 numara e, <gülüyor> e, COP28'deki yenilenebilir bir enerji kapasitesinin dünya çapında 11 bin e, gigabat, yani 3 katına çıkartılması... Ee, ve enerji verimliğinin yıllık artışın iki katına çıkarılması kararını dokuz numaraya koydum. Doğrusu önemli bir karar bu. Gerçekten kapasite üç katına çıkartılırsa e, bu önemli olacak. Ama e, Türkiye biliyorsunuz yani bu şeye de girdi. COP kararına da girdi. Dolayısıyla bütün ülkeler bunu imzalamış oldu ama... Türkiye e, bildiri olarak yayınlandığında kopun başında bunu onaylamadı. Niye onaylamadı acaba diye ben epey bir merak etmiştim. Hatta sormuştum e, bizim delegasyona cevapta alamamıştım. Sonra fark ettim ki e, de, e, şeyin yani bunu daha önce de fark etmiştim ama bunun Türkiye için sorun olmadığını sanıyordum. E, şeyin bildirinin bir yerinde yeni kömürlü e, termik santrallerin yapılmaması gibi bir cümle geçiyor. Yani şöyle diyor, in particular ending the continued investment in unabated new coal-fired power plants. Yani yeni CCS'i olmayan e, kömürlü termik santrale yatırım yapılmaması gibi bir cümle var. Bizimkilerin bundan hoşlanmadığını ben düşünememiştim oradayken. Sonra döndükten sonra bir haber çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yeni anlaşma imzalandı. Evet, enerji evet. yatırımlarıyla ilgili ve bunun içerisinde 3 gigawattlık Kömürlü termik santral yatırımını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapacağı yani meğerse orada zaten e, bu olay belliymiş e, ve Türkiye'nin bunun arkasında durmama ve itiraz etme nedeni yeni kömürlü termik santral yapma planlarıymış. Bunu anlamış olduk. Biz de biraz geç uyanmış olduk ama e, geç olsun güç olmasın. E, bunu 9 numaraya koyduk. Yani yenilenebilir enerjinin arttırılması kararı önemliydi. Tabii aynı kararın içerisinde nükleere ve CCS'e de. E, referans verilmesi. Onların da düşük karbonlu enerji olarak görülmesi de işin olumsuz yanıydı. E, evet. Hatta CCS'de skandal karbon yani. yakalama ve depolama evet. anlamına geliyor ve hiç te Fosilyak... tecrübe edilmemiş, denenmemiş bir teknoloji. Tecrübe edilmemiş olmasının ötesinde tanımlanmamış bir şey. Yani en çok Tanım... e, en çok eleştirilen yanlarından biri o siz CCS kurdum diyorsunuz ve belki de çıkan karbondioksitin ancak %10'unu tutuyorsunuz yani. O zaman abated mı oluyor? Hani azal yine azaltmış oluyorsunuz değil mi? %10 azaltma. Evet. Abated. Evet. E neresi bunun bir işe yarayacak yani? Dolayısıyla böyle bir tanım da yok. şu kadarı tutacak falan gibi. Hani IPCC'de var da COP kararında yok. IPCC'ye göre en az %90'ını tutması gerekiyor gerçekten işe yaraması için ama COP kararında bu da yok. Dolayısıyla böyle bir e, açık kapı var orada bu da bir sorun 8 numaraya gelelim Fosil yakıtlar kararı tabi COP28'deki Bu da 8 numarada e, Önemli bir e, Yılın gelişmesi İlk defa fosil yakıtların e, Daha doğrusu şöyle Dediler ne dediler e, Transitioning away yani fosil yakıtlardan Uzaklaşma dünya ekonomisi Uzaklaşacak ne kadar uzağa kadar Kaçacak bilmiyoruz ama Uzaklaşacak gibi bir karar çıktı bu tabi fosil yakıtların sonlandırılması, terk edilmesi kararına göre yumuşatılmış bir karardı ama yine de e, fosil yakıtların ilk defa 28. kopta ilk defa bir metne girmesi çok önemli bir başarı olarak genelde bütün iklim hareketi tarafından önemli bulundu. Biz de bunu 8. sıraya koyalım 2023'te. Şimdi gelelim 7. sıraya. Bundan sonrası bu kadar iyi değil. <gülüyor> 7. sırada James Hansen'ın yeni makalesini aldım. Bu... E, küresel ısınma hızlanıyor makalesi malum. Ee, bu makalede James Hansen ve arkadaşları e, ya bir yıl boyunca çeşitli şekillerde yayınladılar ama en son bir iki ay önce çıktı son hali <gülüyor> ve peer reviewed olarak yani hakemli bir dergide yayınlandı ve en nihayet diyor ki e, James Hansen dünyanın en önemli e, iklim bilimcisi herhalde diyor ki e, bizim bildiğimiz ısınma hızlandı yani bugün bizim bildiğimiz bir yıllık ısınma miktarı son on yılda bir buçuk katına çıkmış durumda ve beklenen ısınma işte bir buçuk dereceye 2030'dan önce kesin geleceğiz. 2 dereceyi de 2040'larda göreceğiz. Hatta bugünkü ısınma bu haliyle bırakılırsa teorik olarak on dereceye kadar yolu var diyor. Çok eleştirildi ve çok fazla kıyametçi bulundu bu kıyamet tellalı diyelim bulundu bu makale ama makale sonuçta. Yani bilimsel bir araştırmaya dayanıyor. Ee, onu da e, önemsemek zorundayız. Cemil evet, Sensin'de pek yanılmamıştır sırayı, maalesef. Evet, maalesef. Onu söyleyecektim ben de. Dünyaya ilk tanıtan ve ondan sonra <gülüyor> da farklı yazılarında kitaplarında da bunun ne kadar gerçek ve doğru olduğunu, doğrulandığını da gördüğümüz bir şey yani. Evet. Altıncı sıra. 2023 sıralaması ilk onda altıncı sıra İzmir'de yaşanan deniz taşmasını e, koydum. Bu sene tabi Türkiye'de çok sayıda iklim felaketi yaşandı. Fırtınalar, seller, orman yangınları falan ama en ilginçlerinden biri buydu. E, bütün Türkiye'de yoğun yağışlar, sağanak yağışlar ve fırtınaların olduğu bir dönemde İzmir'de e, bu tam olarak ne zamandı pardon 26 Kasım, e, Kasım 2023'te İzmir'de deniz taştı ve özellikle Konak, e, Alsancak, Karşıyakan'ın da Mavişehir ve Yalı bölgelerinde e, deniz suları kaldırımların üzerinde e, insanlar deniz sularının üzerinde yürümeye ve gitmeye başladılar. İlginç görüntüler ortaya çıktı. Bu önemliydi çünkü deniz seviyelerinin yükselmesinin e, belki de en dramatik görüntülerinden biri ilk defa oluştu Türkiye'de. Bir tür tsunami'ye benzer bir şey ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de bunun iklim değişikliğine bağlı olduğunu söyledi zaten ee, bu açıdan bu önemli bir olaydı Türkiye için belki de bir ilkti. Beşinci sırada Kanada'daki orman yangınları var. Kanada'daki orman yangınları da baya tuhaftı değil mi? Yani e, Mart ayında başladı ne kadar devam etti kaç ay geçti. 4 ay. Hatta hala devam ediyor diyor. Devam ediyor evet. evet. Hala devam Şimdi ediyor. Şimdi iş tarafı bitmemiş durumda. Evet. Altı ve kişi. en büyük ormanları Boreal Orman Boreal Ormanlar yanıyor ve toplam yanan alan 184-185 bin kilometre kareye ulaşmış. Wikipedia'dan okuyorum. Burada sürekli güncelliyorlar çünkü. Kanada'nın toplam orman alanının %5'i yanmış Mart'tan bu yana. Düşünün yani. yani bir yıl bile olmadı. Yüzde yani beşi yanmış durumda ee, toplam e, 6 Ekim itibariyle 772 tane aktif e, yangın e, varmış inanılmaz bir şey yani e, ölçekler bizim şeyimizi aşıyor biraz Kanada olunca e, ve dumanlar biliyorsunuz e, Kuzey Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin batı e, Doğu kıyılarını kapladı du New York hatta falan New York ve başkent Washington D.C. Için... De şey oldu yani dünyanın bir, bir süre için dünyanın en kirli, havası kirlenmiş evet. ehre oldu. Şehri oldu. Dördüncü sırada e, yine bir orman yangını var. Bu da çok sıra dışı ve e, dramatikti. E, Hawaii havai yangınları e, özellikle de Maui Adası'ndaki. Tarihi şehri değil mi? Lahayna şeyin Lahayna, evet. şeyin yani Havai'nin Ve en eski ata, ata şehri toprakları. galiba. Evet, evet Havai'nin en eski atalarının bildiği bir yer. Medeniyetin yani ilk medeniyet orada kurulmuş. Evet bu, bu kent yok oldu. Yani e, orman yangınlarının bir kasırgayla birleşip değil mi? Bir tür kasırgayla birleşip okyanustan gelen şiddetli rüzgarlarla hızlı bir şekilde insanlar daha uyanamadan... E, 2200 bina e, tamamen tahrip olmuş ölü sayısı 100'ün üzerinde e, 4 kişi kayıp görünüyor şu anda ve inanılmaz bir 4 gün süren e, yangındı cehennem görüntüsü Maui Lahane kenti ortadan kalktı bunu en büyük etkisi yani bir katmerli felakette bütün e, bu konu üzerinde 40 yıldan beri çalışan bir yerli Hawaii yerlisi bütün şeylerin de yanıp kül olduğunu anlattı. Tarihini. Atatopraklarına evet. ilişkin bütün kültürün yeniden yerine konması neredeyse imkansız bir şey. Evet. 2023'te iklim felaketleri bitmiyor. Üçüncü sırada e, herhalde bu yılın en büyük iklim felaketi yıl kasırgası. Daha doğrusu yıl fırtınası ya da siklonu demek lazım. Çünkü normal şartlarda Akdeniz'de kasırga olmaz ama Kasırga benzeri bir büyük fırtına yaşandı e, Akdeniz'de ve 3 ülkeyi etkiledi aslında Yunanistan, Türkiye ve Libya e, bir de pardon bir de Bulgaristan 4 ülkeyi etkiledi. Önce Eylül ayında e, başladı uzun süren bir düşük e, alçak basınç sistemi olarak geldi ve e, çok büyük sellere neden oldu e, hem e, büyük kısmı Yunanistan'da. Ee, Yunanistan'ın orta bölgeleri, teselye bölgeleri tamamen göle döndü ama e, Yunanistan dışında Bulgaristan ve Türkiye'nin Trakya bölgesinde de e, ciddi bir e, sel felaketi yaşandı aynı dönemde. Daha sonra bu e, sistem güneye doğru kaydı ve Libya'yı e, vurdu ve Libya'da herhalde bugüne kadar görülen en ölümcül e, sel felaketine neden oldu. Toplam ölü sayısının şu anda e, yani Konfirme edilen ölü sayısının 4000'in binin üzerinde 4500 bin 500 olduğu ama e, kayıplarla birlikte 13000 bin civarında en az. Hatta bazı e, şeylere göre 18-20 bin arasında tahmin evet, edilen doğru. ölü sayısı olduğu söyleniyor. Denize ee, gömüldüler yani e, Derna kenti nasıl... e, tamamen e, sel sular altında kaldı. İki de büyük baraj, baraj yıkıldı. Baraj Tabii yıkıldı onun, evet. O evet. <gülüyor> Yani dünyada yaşanan en büyük felaketlerden biri ama onun dışında da seller oldu mesela Kasım ayında Somali'de yine yüzden fazla insanın ölümüne neden olan çok büyük bir sel vardı ve dünyanın her yerinde seller devam etti. Şimdi ikinci, ikinci sıraya gelelim 2 numaralı büyük olay şaşırtıcı aşırı derecede şaşırtıcı bir şekilde dünyanın deniz suyu sıcaklıklarının rekor kırması. Deniz suyu sıcaklıkları e, harita şeylerde e, grafiklerde böyle uçup gitmiş durumda yani hiçbir ortalamayla ya da geçen senelerin sıcaklıklarıyla ile ilgili olmayacak bir şekilde e, mesela şu anda bakıyorum şu anda e, dünya denizlerinin ortalama yüzey sıcaklığı 21 derece civarındaki normalden e, ortalamadan en az bir derece falan daha sıcak ki bu çok yüksek bir düzey bütün e, okyanusun ortalama sıcaklığını düşünün ama bu en yüksek düzeyde 21 derecenin de üzerine çıkmış 21.1'e kadar çıkmış aşırı sıcak bir özellikle Kuzey Atlantik e, aşırı sıcak e, Kuzey Atlantik bölgesindeki e, sıcaklıklar çok daha yüksek düzeylerde e, 25 derecelerin üstüne kadar çıktı bununla birlikte bir de e, Antarktika çevresindeki Deniz buzu rekor seviyede eridi. Hiç görülmemiş bir erime oldu biliyorsunuz. Bunu da sürekli yıl boyunca takip ettik. Bütün rekorları kırdı. Bunun neye yol açacağı ileriki senelerde bilinmiyor açıkçası. Bilinmiyor ve yani metrelerce deniz seviyelerinin metrelerce yükselmesine yol açmasının evet, mümkün. başta mümkün olduğunu söylüyorlar. Tahmin edilenlerden daha önce öngörülmüş olanlardan bilim insanları tarafından daha çok daha büyük bir yıkıma yol açacağı belirtiliyor. Ve bir numara e, bu yılın en önemli iklim olayı tabii ki 2023 yılının tüm zamanların en sıcak yılı olması. E, bu kadarını hiç kimse beklemiyordu. Yani e, bu sene e, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasına göre e, 1850-1900 ortalamasına yani sanayi öncesi sıcaklıklara göre 1,4 derece yükseldi hatta bazı e, modeller 1.47 de gösteriyor ama hani ortalamada 1.4 derece daha sıcak olacağını gösteriyor, olduğunu gösteriyor 2023'ün. E, bu bütün rekorları kırdı çünkü bir önceki en sıcak yıl 1.25 derece daha sıcaktı. Yani 1015 daha yükseldi. Hiç kimsenin beklemediği bir yükselmeydi bu ama tabii yıl boyunca özellikle Haziran'dan itibaren dünyanın her yerinde büyük sıcaklık rekorları kırıldı. Sıcak dalgaları e, ortaya çıktı. Kuraklık çok yaygındı. Ee, ve yine Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre deniz seviyelerinin yükselme hızı da artmış durumda. Bir önceki 10 yılla kıyaslandığında 3 yılda 3,3 milimetreden 4,7 milimetreye çıkmış deniz seviyelerinin yükselme hızı. Bu da yani bir 20 yıl içerisinde işte e, en az 10 santimlik bir Yükselmeye denk gelir. Ee, evet, kabus senaryosu gibi bir şey yani. ve üstelik de daha da korkuncu. Bu hızlanıyor tabii bu arada. James, ha, evet hızlanıyor ve James Hansen ve arkadaşlarının belirttiğine göre <gülüyor> e, daha e, gelecek yılın başlarında da El Niño denen e, hava olayının da etkisiyle daha da hızlanacak, bir yükselecek diyor. Evet e, sonuçta mesela bir e, şeye göre Relief e göre 2023'te e, toplam felaketlerden dolayı en az 12 bin kişinin öldüğü söylüyor ama bu tabii e, konfirme edilmiş ölü sayısı yani Libya'yı sadece koysanız bunun üzerine çıkar ve e, şeye göre de UNICEF'e göre de toplam 43 milyon e, çocuğun e, bu İklim felaketleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. 6 yıl içerisinde 43 milyon çocuk göç etmek zorunda kaldı diyor. Bu tür çok önemli şeyler var. Zamanımızın sonuna geldik ama ben bir bonus yapacağım. Bu senenin bence önemli olaylarından bir tanesi bonusu da İklim Müzesi'nin açılmasıydı. Açık Yeşil'de bunu konuştuk. Türkiye'nin ilk dünyanın da ilklerinden biri denilebilir. İklim Müzesi Kadıköy'de müze gazhanede açıldı. Onu da hatırlatmış olalım 2023'ün e, iklim olayları arasında. Evet görmeyenler varsa evet, ziyaret tekrar edelim, hatırlatmış, olalım. Hatırlatmış, evet. ol, hatırlatmış olalım. Evet. Sonuna geldik e, müzik zamanı kalmadı e, ama bu sene çok önemli müzisyenleri kaybetmiştik e, onları belki tekrar hatırlarız e, aralarında işte heri herib Belafonte'nin Ahmet Cemal'in e, David Crosby'nin ...Robbie Robertson'un falan olduğu, Schneider olduğu... ...çok önemli isimleri kaybettik ve hepsinde ...andık aslında açık yeşillerde. Zamanımız kalsaydı... ...bir şarkı çalardık ama olmadı. Bu seneyi böyle bitirdik. Umarım gelecek sene daha büyük... ...sıcaklık rekorları kırmayız ama... ...kıracakmışız gibi görünüyor. Eliniyor, devam ediyor. Seneye bir buçuğu görmeyiz inşallah diyelim. Evet, bu daha başlangıç... ...mücadeleye devam diye bitirelim. <gülüyor> evet, öyle. Herkese iyi yıllar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.